Herkes tabi bir otelde kalıyor, karı olduk, istiharlar, i̇ki, iki çeşme aldık. Ama diyor, konuşamadık diyor, sen alabiliyorsun. Her, kesin böyle bir şeyi var diyor, bir yeri var, senin bir yeriniz yok mu? Bunu yapalım bari, bir şirket kuralım, herhalde diyelim. Yaş yapalım. Arkadaşlarımıza dedik. Aleykümselam. bu şirketi kurduk. Karilla, Aleyhisselat Fakirhane, sıfırda, peşfalasız, yine arkadaş geldi. güzel çalışmalar yaptılar ama şu an bu iyiydi. Şimdi o ayetler, bendesikler var. <gülüyor> 700, 800, 900, Ben şimdi el kaptı Benden de 25 dolar fazla istiyorum. Sizin dilekleriniz. Hemen çağırdım Niye istiyorsunuz? Hocam bir yanlışlık olmuş. Bütün hacılar buna 1000 dolarına geliyorlar. Bunları yanlış söylenmiş. Onu söylüyoruz. Sonunda Türkiye'den gelen müdür ömür hacı ne? Şu fiyata geliyor. İyama diyor, biz bize o zaman fiyat budur, fazla fiyat ilave fiyat istemeyeceğiz dediler. Kim ki hacım sen kendi paranla mı hacetmek istiyorsun yoksa onun bunun parasıyla hacetmamak mı istiyorsun? E kendi paranla hacetmiş. Tamam. Kendi paranda hacı etmem istiyorsan bak bu ödeki haçlarla eşit olması için, şunu da yap. Bunu vereceksin ama, beğenmeyeceksin ama o da bizden Bu izleyin. Yani hacıları getirmek ve memnun etmek mu, öyle bir şey olacak da, <gülüyor> ilgilendiriyor biraz. Ee, yanlış bilmiyorsam, adlı arıyorsam, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri hakkında çalışmalarını da. Evet, ölçü ettikliyiz. Evet. Ee, şimdi Türkiye'de çok istismara oluyor Bektaşiliğin. Tanrı'da da çok konuştuk. Yani, Türkiye'deki bu, özellikle Anadolu Bektaşiliği'nin e, anlaşılan mağarada Türkiye'de, bize <gülüyor> araklardan gelen şiir bilgisi var mı? Çok güzel bir e, konuşabileceğim bir soru oldu <gülüyor> Teşekkür ederim. İlgin <gülüyor> bir konu olduğu için. Şimdi, benim dalım dini edebiyat idi İlahiyat Fakültesi'nde. Dini Edebiyat Fakültesi'nde idim ben. E, doktora çalışmalarımda Denizli'ni bir olazlı bir alim üzerinde çalıştım. Efendim, o vesileyle çok eski bir yazma esere ulaştım. Ben üçüncü en yazması bir esere ulaştım. Ve baktım ki Hacı Bektaş Bey'in bir eserinin tercümesi çok eski bir eser. Bizim edebiyat tarihinde 14. yüzyıldan eserler azdı. Yani çok eski bir tarih, o zamandan kalma eserler azdı. Önemli. Yani bilimsel olarak bizim dalımızda önemli bir şey. efendim. 14. yüzyılın sonu. Ee, i̇ncelerken gördüm ki Hacı Bektaşi Veli bizim gibi düşünen bir insan. Yani Bektaşiler gibi bir olan bir insan değil. Efendim içkinin aleyhinde, içki köpürüyor, haram olduğunu söylüyor. Namazın haccın nehine, kendisi hacı Hacı Bektaşi, Efendim, çok ilgimi çekti. Yani, Karınam Hacıbektaş'tan hoşa bir Hacıbektaş. Hem de en eski kaynak. Onun üzerine çalışmaya karar verdim. Benim dalım dini edebiyat olduğu halde. Efendim, konu aynı zamanda güncel günceldi. Türkiye'deki ve benim doktora yüksek lisans edebiyat ve bir takım yanlışların düzeltilmesi de sebep olacaktı. Çok faydalı olacak diye. Onur eseri bile çalıştım. Hacı Beklerçi Veliydin hayatı üzerinde evet, evet. ve bu eski, antik eseri üzerinde çalıştı. Doçentik tezi yaptım, ee, o eseri ana kaynaklardan, kütüphanelerden, e, tenkitli olarak bulup, karşılaştırıp hazırladım. Çok beğenilen bir e, doçentik tezi oldu. Yani çok evden takdir aldım, çok duymuş şeylerden. Çok yankı uyanırdı e, Türk Eder Üniversitesi'nde ve bu, bu yıla gelinceye kadar bütün Hacı Bektaş'ın üveyi alma toplantılarında benim ismim ve eserim e, takdime zikredildi. Radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde benim eserim kaynak olarak gösterilip Bazı şeyler söylendi. E, eski valilerden kendisi Hacı Bektaş'ta olan bir kişi, Mesela ilginç yanıma geldi, dedik Hocam size teşekkür ederiz. Biz çevrimiz Hacı ve Hacı Beyliyiz, doğru tanımıyormuşuz. Sayenizde doğru tanıdık. Efendim i̇şte ben kendi kardeşlerime de gelin, evimizin yoluna girelim dedim. Hoş geldiniz. Çok faydalı oldu plan dedi bize. Yani bir emekli valiliği bu, ismini şu anda söylemeyeceğim. Peki Mektaşlı Belli, Mevlana ne ise, Yunus ne ise, nereden çağları aynı, yakın birbirlerine, evet. öyle bir tatlı insan. Fakat sonradan, yani Şii Şii inançlar da yok. Biliyorsunuz Alevilik başka, Şiilik başka. Yani Mektaşlilik başka. Yani, tamamen tabii Bizim Orta Anadolu'daki şey Orta Asya'daki Ahmed Yesevi Hazretlerinin fikirlerini söylüyor. Demek ki ona bir yönden bağlı efendim. Yürü gibi efendim namazın yerinde, içkinin halinde, hatta o kadar ale ki işte bir bölümünde yazmış, Efendim, bir kuyunun içine içine bir damla içki damlasa suyu murdar eder. İçki murdar olduğundan suyu murdar eder. E, murdar olan kuyun suyunu ne yapmak lazım? Dışarı çıkarmak lazım. Dışarıya dökültmek lazım. Dışarıya döküldüğün yerde ot bitse, o otu bir koyun yese, o koyun etinden yemem diyoruz tekva etti insanlar Yemen demişler diyor, Hz. Ali'den böyle bir bir rivayet ediliyor, onu almışlar. Yani şey, yani Kur'an'a bağlı, Sünnet-i bağlı bir insan olmak görülüyor. Ben bunları şey yaptım, vurguladım, eserin e, aslını bunu şey yapmak, konstrüksiyon bunu yaparak deşrettim efendim. Sonra Denizli bir Horazlı alim, 15. yüzyılın başında bunu nazma çekmiş. Yani eseri mazlum olarak, şiir halinde yazmış aynı eseri. Onu tanıttım ve çalışmamız sonunda dedim ki bu bir başlangıçtır, önemli bir başlangıçtır. Bu başlangıca dayalı olarak Türkiye'mizde yaygın yerleşmiş bir takım yanlışlar, Düzeltildikse herkes bir bahşiş dedim. Ben tezimi 76'da vermiştim. Yani 97-21 yıl olmuş. Bu 21 yıl içinde çok yankı uyandırdı benim tezim. Basıldı. Hatta şöyle şeyler oldu. Malatya Üniversitesi rektör yardımcısı bana geldi. Hocam Malatya'dı. Ya, aleviler size selam gönderiyorlar. Eserimin basılması istiyorlar. Hocamız basarsa basın, basmazsa müsaade buyursun. Biz basalım diyorlar dedi. Ben e, benim gözüm onu basacak yüzüm yok diyeceğim. Yani. Ciddi eserin basılması kolay değil. Ama onlar teşvikiyle bastım. Hatta o matematik yardımcısı, bir Tarih Öğretmenliği Fakültesi'nden Profesör Kemal Bey e, dedi ki, Hocam buyurun Malatya Üniversitesi'ne sizi alalım. Ben Ankara İlahiyat Bakitesi'nde profesyonu, Malatya Üniversitesi'nde alalım sizi, dedi. Ben dedim, benim bazı kusurlarım var. Nedir, dedi. dedi. <gülüyor> Şakal yiyin, dedi. Bir sakal kusurum var, olsun, dedi. Bahsör değil, dedi. Bugün e biraz tasavvufi yiyelim var, yani ben. Tabi ki, dedi, insanı, dedi. E, Daha iyi, dedi. O renkilerin görüntü. Kutlarsınız, dedi. <gülüyor> yani, şey, yani, fakat e, İstanbul'da ilişkilerim çoktu, İstanbul'da yönelik çalışmalarım görevlerim vardı. da İstanbul'daki görevlerini yönetemem diye bilemedim. Yani böyle bir ilgi uyandırdı, büyük ilgi uyandırdı. Fakat bu sene ben dışarıdaydım. Hacı hani Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin anlar toplantısında bulunamadım. Mesut Yılmaz gitmiş, bütün Reis-i Cumhur bitti biliyorsunuz. Herkes gitti. Ben bulunamadım. Ne konuştular, ne yaptılar, takip edemedim. Yani özgeleri e, takip edemedim. Bizim tezimiz gene mededildi mi, bahsedildi mi, anıldı mı, anılmadı mı bilmiyoruz. Ama Geçtiğimiz yıllarda ben kültürümü topladım vesaire kültürlerini. Bir yurtta çok büyük yansı uyandırmıştı. Milliyetin bakanlığı benim eserimden bazı alıntıları iki defa kültür bakanlığı leştirdi. Neden peki Araplardaki Aleviye veya Farslardaki Şiiliye, özellikle e, notuşturmaya çalışıyorlar Türkiye'de? Ben Hacimiktaş'a da gittim bir kere, arkadaş dışarı. Oradaki alevler dahi, yani bektaşiler dahi, e, yani bektaşiliğin ne olduğunun farkında değil. Evet, işte oradan kaynaklanıyor zaten, evet. bilmiyorlar. Kendi şeyleri de bilmiyorlar, bağlı oldukları şahsı da bilmiyorlar. Geleneksel yetişmişler, yani e, kulaktan kulağa, aileden aileye, babadan oğula yetişmişler. Bir takım şeyleri büyüklerinden gördükleri gibi düşünüyorlar ve söylüyorlar. Bu şey hadisesi olduğu zaman, Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılma hadisesi olduğu zaman Avustralya'da çok büyük intihar uyandırmış olay ve oradaki Aleviler çok kızmışlar ve radyolarda, televizyonlarda İslam alevine, Kur'an-ı Kerim alevine efendim, çok ağır sözler, hakaretler, küfürler yağdırmışlar. Ben gittiğim zaman hocam dediler, böyle şeyler oldu bu Madımak olayları dolayısıyla. Çok çok böyle hücumlar e, oldu, kimse de, kimse de ses çıkartamadı. Diyanet görevlileri de, din görevlileri de, bir ateşesi de sustu filan dedi. Ben dedim, bu olmaz. Yanlış bir iş yapılmış. Bu, cevapsız bırakılmamalıydı. E, bunların cevabını verelim dedim. Bu Alevi kardeşlerimizin en çok yer yani neresidir dedim. Dediler ki 600-700 kilometre inandı mil curabiye bir. İç kasaba, şehir var efendim, çok üzüm, e, böyle İzmir çekirdekleri üzümü gibi üzüm, üzüm, üzüm efendim, üretiyor, Orada tanınmış. En çok oradalar, yani üzümcülük yaparlar, üzüm toplarlar, piking, üzüm toplama işinde falan çalışırlar, efendim. Orada e, dernekleri var, falan dediler. Biz e, Sydney'de Münchur'a gittik. Yanoza birkaç e, Tanıdığımız Alevi kardeşimizi aldık, yani bizi onların tanısın filan diye. Ondan sonra onların oradaki dernekleri binasına gittik, onların salonlarında. O dernek başkanları benim sağımda oturdu. Efendim, salonunca aşıkı oldu, Efendim, bir sünni kurulacak, konuşacak demişler, herkes ne yaptı, Efendim, geldiler karşımıza. Ben de ki, değerli arkadaşlar, siz mademak olayları dolayısıyla efendim, çok kızmışsınız ve İslam'a, Kur'an'a hakaretler etmişsiniz, çok ağır sözler söylemişsiniz. Ben onun için geldim buraya, de. sizinle konuşmak için, yani ne söyleyecekseniz söyleyin, karşılıklı konuşalım, bu e, yanlışlık ortadan kalsın dedi. Yanlış bir şey var burada dedi. E, kendimi tanıttım İlahiyat Fakültesi'nden olduğunu, efendim, İmam imam cahil Sadık Hazretlerine bağlı olduğunu, efendim, onlar çok şey bir kimse olarak tarikatımızın bu yani silsilesinde onun isminin olduğunu, evet nesetçi Hazreti Ali Efendimizin soyundan geldiğini, evet üniversitede il ilahiyat profesörü olduğunu söyledim. Yani dedim ki biliyorsunuz bu madımak olaylarına bize yapalım. Madımak olaylarına e, videoları çekildi, biliniyor. Yani yakalandığı zaman sarhoş olduğu, tespit edilmiş olan provokatörler yapar. Yani sarhoşluğu, belli olan kimseler böyle, orada eşyaları atar, şey yapar. Yani bunun sorumlusu, biz değil mi? Siz bunu daha sonraki şeylerde biliyorsunuz şeyi. Ama dedim, öyle olsa bile, yani sorumluluğu bırakıp da, İslam'a ve Kur'an'a saldırmanıza Hz. Aliye Sadık Efendimiz razı gelmez dedik. Yani Allah razı gelmez, burada bir yanlışlık var, bunu e, düzeltelim dedik. 3-4 saat konuştuk onlarda. Ben konuştum ve dedim, yani sorun içimizde kalmasın, her şeyi söyleyin. Ben de İlahiyat Fakültesi, Kuş <gülüyor> olarak size cevap vereyim, aramızdaki şey halloldum dedim. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Sormaktım. Ikindi de gitmiştik biz oraya namaz kılıp. Akşam namazı kaçacak dedim. Akşam namazı kaçıyor. Müsaade edin şu namazı kılalım dedim. Yani bir ara şey time of, Birisi çıkıyor dedi ki, hocam dedi, sohbetin kazası yok dedi, namazın kazası var, sohbetin kazası yok. Bak dedim yani Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki, اِنَّا سَلَاةَ كَانَتْ أَلَىٰلْ kitaben كِتَابَا Namaz mü'minlere belirli zamanlarda periyodik olarak raffaları gereken bir vazike olarak yazılmış bir farzdır diyor. E siz de e, o vakti boşver diyorsunuz. Bu Kur'an'a aykırı var. Yanlış. Bu bilgi yanlış dedim. Yani sohbetin kazası yok. Meselesi farzlarda olmaz. Yani başka şeyler de olur. Hani, İhmal edilebilecek başka bir şeyi ihmal edersin de sohbet, daha mühim dersin ama farzi ihmal etme, olmaz filan dedim. Ben namaza gittim, buna dedim, kalabilir miyim? Yok yok, diğer hocam kılar dediler, camiye gittim, namaz kıldım, geri geldim. Efendim, dedim, konuşalım daha, soracağınız sorular varsa yapacağım, teşekkür ederiz, tatmin olduk dediler. Ve arkamdan da, sonradan duydum, bu hoca doğru söylüyor demişler. Çünkü can ben konuştum, yani onların yerine kendimi koyarak konuştum. Yanlış bir şey yapmasınlar, Allah'ın sevmediği bir duruma düşmesinler diye konuştuk. İçten konuştum. bildiğim gerçekleri söyledim, efendim yemin olmuşlar. Önemli bir konu, keşke konuya böyle girilse, iki tarafı kızdırıp birbirinden uzaklaştıracak girilmesi girilmese diye düşünüyorum. Ve bu konuda Türkiye'de çalışan insanlardan biriyim, bu, yani bunu da açıkça söylüyorum. Bu iki cümle birbirinden farklı değildir, bizim böyle yapmamız lazım. <gülüyor> Evet, dost olmalıyız. Hepimizin Kur'an-ı Kerim çizgisine gelmesi lazım diyelim de Yani, yazcılık da yapmıyor? Siz iyisiniz, asansız, ağasınız, paşasınız filan de demiyorum, diyorum ki hata bizdeyse biz, biz Kur'an'ın yanına gelelim, Sizdeyse siz Kur'an'ın yanına gelin, yani hepimiz Kur'an-ı Kerim'in çadısı ağzına diyor. Eğriye eğri, doğruya doğru diyelim. Hz. Ali Efendimiz nasılsa öyle olalım. Hatta diyorum, bak ben Hacı Bektaş üzerinde doktora tezi yaptım, Hacı Bektaş ve Veli Efendimiz üzerinde. Hacı Bektaş ve Veli Efendimiz nasıl olsa öyle olduk, razıyım. 12 iman nasıl öyle olduk diyorum. Çeşitli konferanslarım da var, kitaplarım da var. Yani bu konunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve çalışıyorum. Halep <gülüyor> ol. güzel düşün. Diyor ki, gerçekleri kişilerin ağızlarına bakarak, sevdiği kimselere bakarak, <gülüyor> bağlandık kimselere bakarak bilmeye çalışma. <gülüyor> Önce gerçekleri tanı, sonra kimin gerçek ehli olduğunu anlarsın. Gerçekçi olduğunu anlarsın. Öte gerçekliğin olduğunu, tanı. yoksa Halancı adam böyle söylüyor. Madem bu doğrudur deme. Önce gerçeğin doğruluğunun ne olduğunu anla, ondan sonra kimin, hangi adamın doğrucu olduğunu, hangisinin eğrici olduğunu anlarsın diyor. Çok bilimsel bir şey bu yani. Mütün ilmin temeli bu. İslam Ağzı Követisi'nin ilk fasık bilgi yazılan söz bu yani. Bu çok önemli. Önce gerçeği öğrenelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de içki yasağı var mı yok mu? Sigara İslam'a göre efendim ne durumdadır? Peygamber Efendimizin zamanında sigara yoktu ama yani İslam'ın görüşüne göre sigara nedir? Para. Bunu bir inceleyelim, inceletelim, ihaleye çıkartalım. İngiliz alimler incelesinler bunu yani biz incelemeyelim. Başkası ne söylesin, söylesin. Yani Kur'an'e göre içki nedir? Kiler desin. Bilmiyorum dediğini kavrayın. Bilim bilim adamlarının dediğini kavrayın. Bu kadar kolay mesela. Ama bir işte kalkıp da Efendim bilmem ya. Suyun formülünü değiştirmeye çalışmasın, veya fizik kanunları değiştirmeye çalışmasın, değişmezlerden de. Üzerine de Selamünaleyküm, Ben hocamızdan bir malzeme kadar duymamadıklığın geleceği yapımda bir şey yok, magazin oldu ama, düşünüyorum. Östürk'ü Sezai Bey ile birlikte çalışıyoruz. Ee, Ağırlı Oğuz, 1988... ...1980... ...1990 sınıfı değil mi? Ağırlı Öztürk Yıldırım kardeşimiz. E, deri ticaretiyle meşgul olan Sezai Bey ile beraber çalışıyor. 1992 yılından beri... ...93 yılından beri burada... Efendim, son kararlarla efendim e, Türkiye'deki İmam Hatip Okulları'nın durumu ne olacak diye böyle e, güncel bir soru yöneltti bize. E, Muhtemem kardeşlerim e, bu konu benim Ankara Üniversitesi'nde Komisör olduğum, doşent olduğum zamanlardan beri ki ben seksen emekli oldum, on yıl emekli oldum. Ondan önceki efendim kalkınma planları yapılırken, kalkınma planlarında devlet planlama teşkilatının kurduğu komisyonların gerisinde görevliydim ben. Eğitim komisyonunda görevliydim. O zamanlardan beri güncelliği, Kalkmamış olan, rafa kaldırılmamış olan bir konudur. Hatta daha önceye gidelim. 1960 yılında Türkiye'de askerler ihtilal ve darbe yapmışlardır. zaman şubanını Adan Bender'i sil. Efendim. Hapse geçmişler, etmişler ve sonra ilan etmişlerdir. Büyük bir acı olay biliyorsunuz, tarihte 60-97, 37 yıl önce, ben o zamanlarda adam Menderes'in suçlanmaları arasında, neden suçlanıyor Adhan Menderes, ne kabahat yaptı da asılıyor, suçlamaları arasında İmam Halil okullarını açmasının zihredildiğini biliyorum. Yani Adnan asmaya sebep olarak gösterilen işlerden birisi de toplamaklık okullarını açmıştır. Bu, bu şu demek yani, biraz kapalı konuştuğu zaman Türkçe'de dilinin altından baklayı çıkar derler, ne demek istiyorsan söyle derler. Yani Adnan Menderes, biraz imkan sağladığı için. Işte. Az geliyor, yine de gümdür gümdür konuşmak istiyorum. Allah menes biraz Türk halkının istediği ilhuyedini sağladı. Demokrasinin iyi getirdi. Halk baynesinin baskıcı rejimini Efendim devirdi seçimle evrendim ve ezan hakkında Türkçe okutulma başlamıştı ezan. Tamam bu asli ibadet diline dönsün diye Arapçaya döndürdü. Efendim Herkes dinini öğrenmek istiyordu. Dinini öğrenmek için çare aranıyordu. Ama inkılav kanunlarından bir tevhid-i kanunu vardı. O maniydi. Yani inkılavlar yapıldığı zaman dil okulları kapatılmıştı, medreseler kapatılmıştı. Eğitim bir çeşit haline getirilmişti. Tevhid-i tevhid tedirizat, eğitimi tek tip yapmak demek, yani ikili eğitim olmayacak, medrese eğitimi ve layık eğitim olmayacak, hepsi layık olacak diye bir ikram kanunu var, bu varken onların da kimseye anlaşamıyor, dokunamıyor bu kanunlara, halk istese bile, yani Türkiye'nin demokrasisi biraz şey, Abdullah kardeşimizle bize böyle dergim etse de ona şey yapsa, bizim yarı şaka, yarı ciddi, iğneli, düğmeli konuşmamız oldu şey yapsam, Türkçe biliyor mu bilmiyorum ya. anlıyor mu gibi konuşuyor yani, duruyor, efendim. Adam Menderes bu sorunu, bu meseleyi şöyle aç, açtı, dedi ki Türkiye'de camiler var, camilere imam bulunmuyor artık. Çünkü din eğitimi kökünden kapandığı için imam bulunmuyor. Köylerde Genel olarak bazı kılacak insan bulunmuyor, böyle yıkınacak in görevlisi bulunmuyor, son görevleri yapacak insan bulunmuyor. Bu bir mesedir. Ona da bu mesleğin bir meslek okulu açıyoruz. Derin bir tedrisada aykırı değil, meslek okulu açıyoruz. Dedi İmam Hatip okullarını böyle açtı. Yani İmam ve Hatip bir misliyor meslek okulu. Şey gibi. Sağlık yüksek okulu gibi. Yani bilmiyorum. Sıral mektubu gibi, Sıral okulu gibi. Meslek okulları açmak serbest çünkü o ders saatte zıt görünmüyor. Bu yapılıyordu. Böyle kalıplara uydu bir iş. Yani ee, ilkeler kanunlarını böyle çiğnediler. Çiğnediler ama layiklerde bir darbe yaptılar onu asdılan. Sen yani imam-ı kült okullarını açtın diye asmıyorlar. Bizim niyetimizi engelledin. Ondan diye asıyorlar. İşin aslığı, bak yani dilin altında bir bakla bu. Baklayı çıkarttığı zaman, şöyle geçelim şöyle. Yani Türkiye'de dini gelişmeyi bir, bir dereceye kadar Azam Menderes'in takip olduğu devrede, yani 1950'de Halk Partisi seçimle düşürüldü, 1960 yılında Azam Menderes İhtilal'de devirildi. 50'den 60'a kadarki yılda Efendim adam menderes, halka taviz verdi, incilere taviz verdi, efendim imamahiyokulları açtı, vay efendim bilmem şöyle böyle filan diyerek kızlar darbe yaptılar adamı astılar. ama bu haksız bir asmaydı, davasıya aykırıydı, sonra devlet görevleriyle menderesin efendim şeyi. Hancı adresinde türbe yapıldı, oraya gömüldü, özür dilerdi ama ölen öldükten sonra geri gelmiyor ahirete giden bir daha. Bu hansızlık yapılmıştı yani menderese. neden yapılmıştı? Dini şeye, eğitime kapı açtı, çarak tuttu, sebep oldu diye, o zamandan beri laikliği dinsizlik anlayanlar, yani dini serbestlik değil de protestanlar istediği gibi kilisesinde çalışsa, kalenderisiyle ilgilici olursam efendim bilmem respiteyenden veya telefenden eee filistilerin kılıç çekincesi ne? Jo jo ne. Evangeliye düşe böyle istediğim bir şey yapsın. kimse kimseyi sataşamazsa hava gürültü patak teyat perisi. Ye. Lady yani, çok kızdılar. Aksir bir kızmaydı. Öldürdüğünde Çin'e en çünkü bir başbakan seçilmiş bir başbakan devrilmez. Bunun kanun ödülü, maddi ödülü yoktur. Nerede? Düpedir bir şeydi. Kanunlara neyse Çin Çin'e gider. Çin'de e arama ödülleri çünkü önce düpediler işi yapıyor, ondan sonra kanunların kendilerini ayarlıyor. Dünyanın geri ülkeleri böyle oluyor. Hatta ileri ülkelerde bile. Kuvvetliler istediğini yaptırır, kanunlar onların arkasından gelir. Ondan sonra, düzenledir. Eğer mesela bir banka, çok büyük bir, çok büyük bir, çok uluslu şirket, daima hükümete istediğini yaptırır. Amerika'da da, İngiltere'dir. Paris, bilmiyorum, dünya ekonomisinin iyi anlamış mıydı? Tamam mı? Maşallah, hoca, bir baş betimle hoca, tamam Evet. O zamanlar o adam cazilerin Türkiye'de. Mazlumen övgü, Allah rahmet eylesin. Tamam. Çünkü zulmede övgüler, hakları yoktur. şeyi edebilirlerdi, ceza verebilirlerdi. Zaten e, başbakanlıktan devirmek bir cezadır, yeterli. Yani işte, ondan sonraki iltilenler daha böyle kalite eldivenli oluyor. Daha şey oluyor, öldürmeci var, devirmeci var. O e, şişeleri gibi şey yapıyorlar, deviriyorlar, tamam, sayı alıyorlar. Şimdi adamın neresi, devirdikleri zaman, basında, yayında bu zihredi. O adam çok kötü adam, İmamalık okulları bile açtı, bilen değil. Ama o çatışma içinde İmamalık okullarını açmaktan bir de fitne fesat düşünenler de vardı. Ben o zamanların şeyi, o zamanların... E, Oyunların çok iyi bilen bir belge insanında, o yaşlarda, o, o, o şeyleri çok iyi biliyorum. Dediler ki, Türkiye'de de bir bölümlere laikliğe bağlı Atatürkçü'ye bir adam yetiştireceğiz bunlarla dedi. Çünkü bıraktığımız zaman yerin altına gidiyor bu adamlar, yerin altında bu sefer yerici eğilim oluyor. 23.00'e çıkartalım, kontrol edelim, böylece ilerici bir adam geliştirebilirler. İlerici bir adamın özelliklerini nedir? İlerici bir adamın en başta gelen özelliği, hemen kravat takmasıdır. Onun için kravattan hiç vazgeçilmiyor. Bugünde bir, hemen buralara gönderdikleri hocalara, ilk boyun önüne taktıkları, sınırtıkları, kravatla kravat oturuyor. Sonra sakal bir, ...düzlenicek, kurdözenle, veyahut araştırma kinesi. Bu da bir şart. Sakal bıraktı mı, ne oluyor? Sana söz mü? Başarlamadım. Sözün, sözün girmiş. Şey. Musala Bey şey. O soru nedir? Eğendim. Sakal burattı mı, nasıl cezalandırıyorlar? Gel geri geliyor. işinden oluyor, Avrupa'daki çalışmasına da oluyor. Türkiye'deki bütün camiler... ...senki böyle kravatsızın muralsızın dolaşanlara... ...iktar kettir, ona da... ...sonu kötektir. Ben ilahiyat fakültesindeyken... ...şey sever, ...boyunlu kravat yapamak için... ...kravatı sevmiyorum, ben kravat... ...anti kravatistim ben... ...kravatı sevmeyen bir insan... ...kusurma bakmayın. Efendim... ...boyunlu takları şeyi giyerdim... böyle yarım balıkçı kazak giyerdim, çok hoşuma giderdim. Yünlüsü veya anlulüsü. Karışık dokunuyor. Efendim, onu giyerdim, beni radyo ve televizyona konuşmaya çağırırlardı. İlayat Orca'yım ya. Ben de edebiyatçıyım. Türk İslam Edebiyat Profesörüyüm. Şimdi, benim telefem orada, görevli. TVT'de, Gerçek bir Asaf Demirbaş'a meşhur ortak. Evle gençti, meşhur oldu yani bir televizyoncuyla. Tam da gülerdi. Benim terbem de var. Hayata perişan ilerici bir şeydir. Onun için oraya onu şey yaptı. Eee, o fakir bebekken de ilerici Gençlik Hareketlerinin başındaydı. O çok sever. Ben genç olduğum zamanlar. Bazen bizim onlardan bir birini diyor. Hocam ne olur konuş. Yanlara yakarış. Şeyde de Ankara Rödyosu'nda de Faruk ermemiş vardı, o da düz cektir, kaktas köklerindedir, efendim, evet, onu çok seviyorum. Ağır harcam, et mi harcam, gel konuş hocam, bilmem ne filan, beni çağırdı, bir keresinde hiç unutmuyorum. Ben bu sefer yanılmışım, şey giymemişim, oraya gittiğim zaman, yarım balıkçı, kazak giymemişim, yakalı yün gömlekler vardı, üç düğmeni, bir, iki, üç, Yakalı. Yün görmek yani. Aşağı kadar böyle açık değil. Onu giymişim. Vallahi ona kravat taktırdı. Vallahi. Oynam dedi, ne olur dedi, bilmem dedi. Ağzından geldi, burnundan çıktı. Bana kravat taktırdı. Yün görmeyen üstünde, kuş güymeli. Alkıyor, kravat takılan bir adet değil. Haa. Demek ki ilerici olmanın alametlerinden birisi kravat. Kravat takmayanlar, ben kravat takmadım diye fakültede bizim ilerici arkadaşlar bana sataşırlar. Niye kravat takmıyorsun? Ben yani anlıyorum sen sen niye kravat atabiliyorsun bunu? Bir şeyde, 60'ta iddial oldu. Yani bunları yarı şaka söylüyorum ama mizahla, iğneleyerek yani hicib ederek söylüyorum. Bunlar acı gerçeklerdir. Yani 20. yüzyılda, çağdaş bir ülkede bunlara gülenler. Ayıplarlar ya. Sana ya el alemin kravatından, sana ya adamın şusundan musundan, inancından ne karışıyorsun derler. Ben bunlara üzüldüğüm için Fethi olsun, sohbetlenme olsun diye, ilerleyerek yani, edebiyat yaparak anlatıyorum. 60'da Mendebis'in başını yetti. İnci bir şey, tavırdı. 97'de de Erbakanlı başını yetti. Aynı hava. Onu da ondan değil. Havgı bükçeyi düzeltmişti, havuzu doldurmaya başlamıştı. Değil mi? Havuz dolmaya başlamıştı. Eğer değil mi? E, borçlar ödenmeye başlamıştı, Yatırımlar yapılmaya başlamıştı. Dış ticarette efendim, iyi bir durum vardı. Dış politikada bağımsız bir, e, bağlantısız bir serbest efendim, dış siyaset uygulanmaya başlanmıştı. İbdiye'ye gitmişti ne cesaretse. Bilal hattı İran'a gitti. Hayır edilecek bir cesaret. İran'la bir doğal gaz anlaşması yaptı. Efendim, Rusya'dan aldığımız doğal gazdan daha ucuz doğal gaz getirmeye kalktı. Çok büyük suçlar işledi, efendim. ondan sonra baktılar ki bu kadar İsrail'e yüz vermiyor. İranlar küsüşmüyor, Libya'yla darılmıyor, e ama kadın da hoşuna gitmedi, badanı da gitmedi. Yani bu böyle giderse efendim, bu Türkiye bayağı iç ve dış siyasetinde müstekil olacaktı filan demeye başladılar. Ama doğrudan doraya bunları söyleyerek bir insan devrem eserdi. Efendim... E, devrimler gidiyorlar eline gidiyor demeye başladılar. Al bir devrimler, o oldu gibi duruyordu. Hepsi çarşıda, pazarda, kılıkta, kıyafette, radyoda, televizyonda, efendim gazetede, mazetede, bir gazete var ama bir mazete var biliyorsunuz. Efendim her yerde var bir devrim. Aynen devam ediyordu. Aynı hava esiyordu. Ama birden devrimbazlar bazlar devrim neveline gidiyor demeye başladılar. Oradan tutturtular ve o arada birkaç doğru sözlüğülerden başladılar. Dediler ki, mesela 28 Şuban e, askerler şeydiler, bu İmam Hakkı okullarına bir çakalardı, arama Mutlaka arasın. Niye? E, bu İmam Hakkı okulları senede şu kadar mezun veriyor. Şu kadar yılda bu kadar eder, 2005 yılına geldiğimiz zaman efendim, o bütün tahsil eder, %20'i İmam Hatip'te olacak. Helal değil Milli fedak. Türkiye İmam Hatip'te olacak. Sen İmam, Sen imam gördün mü? Şimdi? Böyle elli ayaklı, saçlı, sakallı. Gördün mü öyle o maddıkları? Çok korkunç maddıklar. İmam Hatip'te, korkunç maddıklar. Bunlar adeti çoğulacak. Bunlar adam yerler. Mısır gibi, hatır budur, hatır budur. İmam Hatipli karşısına geliyor, yani. yani İmam Hatipli okulları, hani devletin okulu değilmiş sanki. Devletin diploma verdiği insanlar sanki devletin düşmanıymış gibi. Acayip şeydir. Yani İmam Hatipte belki burada da kaç tane İmam Hatipte vardı, Teknik eleman olmuştu. Kökeni, kökeni İmam Hatip diyor mu Allah aşkına işledi? Bak, 1-2-3-4-5. Allah aşkına bunlar sizin bir yerinizden de keyifli değil, değil mi? Kulağınızı bulansın. Yani ne olmuş yani? Ne o halkipler artacak. Yani maksabı değil. Türkiye'nin siyasetini elden kaçırıyorlar. Eferyalizm, Türkiye'nin siyaseti, siyaseti elinden kaçırıyordu. Çünkü Türkiye kendi kendine hargeleyecek hale gelme istidadı gösteriyor. Kendisinin eriştirdiği mühendisler var, bilim adamları var. Amerika'da bulmuşlar, Avrupa'da doktora yapmışlar. Gelmişler, işler başına geçmişler. Bayağı bir, yani hesap yapmasını biliyorlar, kitap yapmasını biliyorlar. Efendim, yani meleketin lehine kararlar, Allah'a başlamışlardır. Doğal, burada daha var, daha pahalı, burada daha ucuz. Ucuz olan bir şey İngiliz şeye bakar mı, dinine, imanına bakar mı? Yani ucuz? Soru da. Allah aşkına söyleyin. Var mı da böyle bir saçma kaydı? Yani amelme bir şey, yani İran'da daha ucuz olduğunu olsun, olsun, bilsin, bizden önce balıklama, yani taş havuzlu kusuz ödülü, cebinde balıklama. Yeter bir şey olduğunu bilsin, ucuz olduğunu bilsin. Bu hicayeydi. Yani ama köşedeki bir arkadaşımız, maalesef acı bir gerçek söylemişti. Şimdi yer değişmiş olabilir, köşede bir başka arka olabilir. O demişti ki, yani bizim halkımız biraz aptaldır. Bizim halkımız aptal değildir ama, onu Aziz Nesil de söylüyor, biraz da haklı. Bizim halkımız hukukunu korumaktan biraz tembeldir. Bilir. Şeytanların hepsini anlar, şıkkıyı anlar, bizim çarıklı, köylü, dayı şehirdeki üniversite profesyonelinden daha iyi bir işin kökünü, ciğerinin köşesi bilir. Ama ne yapacağını bilmez. Yani ben bunu biliyorum da bundan sonra ne yapacağım, onu bilmez. Değil mi? Bizim halkımızın zaafı budur. Efendim, şimdi koordukları, imam ekmek aslında, imam ekmek okuyan arkadaşlarımız darılmasınlar, İmam Hatip okulları, hep de dindar diye iş ediştirmiyordu. Ana sınıf babasının zoruyla, İmam Hatip okuluna gitmiş çocuklar, Ana babası göremezdi Cuma Arvazı'na bile kayın arıyordu. Ama aşkına, biz bizeyiz, söyleyelim doğru. Yani hepsi de şey değildi. Benim İlaniyat Fakültesinden halebelerim vardı, ben askerliği genç yaptım, döşenken yaptım ben. Uzur da yakaladım beni. Balık gibi ellerinden kaçıyorum. Ama şu döşentli bitiri böyle asker oluyorum diye geçildi. Geç Bir şirkince terrevlere de aynı zamanda askerlik yaptım. Benim ilahiyattan mezun taka içinde iç içe için kumar oynadığım, namaz kılmayıp hele günük gezenler vardı. Kocası olduğum halde yani piyade okulunda yerime gelip hocam baş geldin diyemeyip kaçanlar var. Bir şirkete ilahiyat yani bu okulların da dört düzgün illa tam dindar yetiştirdiği diye bir şey yok. Yalnız bir şey var ki bunu Mesut Yılmaz da daha birkaç ay önceki konuşmalarda söylemişti. Halkımız buraya çocuklarını imam Hatip olsun diye göndermiyor. Bir Nitekim bak bir kısmı da gelmiş buraya, hiç de imam Hatip olmak için gelmemiş. İmam Hatip olmak için göndermiyor, çocukların kaybolmasın, dinini, imanını öğrensin diye gönderiyor. Kendisi veremiyor dini tavsini. Hasilini, i̇yi kalsın diye olsun da ne olursa olsun diye gidiyorum. Ben de çocuğuma öyle gittim. Benim oğlum İmam Hadi Bey giymek O baba dedi ben başka yerde okumak istiyorum. Evladım dedim ben ideal profesörüyüm ama sana dinini öğretmeye vaktim yok. Günde seni sene eve uğruyorum. Hiç havalı mı? Sen orada İmam Hatip'te akça öğrenirsin, surun öneri öğrenirsin, namazı, niyazı, orucu, haccı, sekatrı öğrenirsin, dinin akamının şöyle bir din kültürü, kafanda biraz bir şeyler, bir şey var. İmam Hatip Lisesi'ni bir tip diyor, nereye istersen gitti. Ondan sonra arkadaşlar şey gitti, Amerika'ya gitti, işletme tavsiye geldi, geldi. Yani İmam Hatip o e, konuda gidenler İmam Hatip olacağım diye gitmiyor zaten. Biraz... Bu okullar bizim milli medeniyetimize, ilmanımıza, mazimize uygun eğitim veriyor, biraz dini bilgiler de veriyor diye gönderdi. Ama öteki laik teselerden bir farkı yok. Aynı matematik, aynı fizik, aynı kimya, aynı dersler, hepsi okudu diyordu. Bir de bunlar başarısız olsun diye, ayrıca dini dersler yükleniyordu bunlara, yükleni ağır olsa da hızlı gideriz diye. Fakat çocuklar, bu yük, fazla yükleri de çekip daha kuvvetli yetişiyorlar. Yani fazla anten kaldıranı, ödekisinden daha kuvvetli olduğu gibi. Şimdi bunu gördüler. Bu sefer dediler ki, İmam Hatip Okulları Kalancı Parti'nin arka bahçesi haline geldi. Doğru değil, yalan. Vallahi billahi yalan. Hepsi o partiyi tutmaz. Yani İmam Hatip Okulları'nın çok iyiydi. Hepsi o partiyi tutmaz ama yalan. Başörtüsünde de yalan söylediler. Başörtüsü bir partinin simgesi olmuş yalan. Allah Pakistan'de CHP'denler de falanca yerlerde telaşa başına örkeliyor. <gülüyor> ne diyeceyim itibariyle İmam Hatip Okulu kaynakları Milli Eğitim Bakanlığı'na faydalı insanlar olacağını anladıkları için emperyalizm bu banaak şekilde eee Karaman Üniversitesi'nde bularak akıllı araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar bilimsel üniversite yayınlarında isimli yayınlarda yayınlandı, yayınlandı. Avrupa'da ya Amerika'da ya emin teşkilatlar yani müsionerlik teşkilatları mesela öyle bir Al gibi biliyorlar yani Türkiye'deki idimin nereye kaydını ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Hemen memleketini seven insanların nasıl geliştiğini biliyor. Onu bir tehdit olarak gördüler. Türkiye'de Hristiyanlık yaylamayacak diye. Milleti tam kandıramayacaklar diye. Bunu kısıtlamak kararı aldılar, Mesut Yılmaz Amerika'ya söylerken, oraya beyan edilirken dedi ki, biz köpten dincilerle mücadele etmek için bu sekiz yıllık kararını ondan çıkarıyoruz Çünkü sekiz yıl olunca çocuklar hep sekiz yıl okuyacaklar, ondan sonra İmam bir sene sonra üç sene yetmeyecek bunlara. Bence İmam Hatip okulları engellenecek diye yapıyoruz diye. Ama Türkiye'ye geldiği zaman da milleti kaldırmak için hiç başvuruyor. Yani bilmem, eğitim daha yüksek oldu diyemiş. Halbuki, eğitimi... İngiltere'deki uykulamasını biliyorsunuz, Almanya'daki uykulamasını biliyorsunuz. İltisata ayırmak çok öncelerden başlar böyle, 8 yılda, 8 yıl beklemede. Çocuğun kabiliyetine göre şıp ayırırlar. Ara bulundan ayırırlar, arkadaşımız söylüyor. Onun için bu bir avlatmaca ve göz boyamaca. İkinci bir yöne var işin, 8 yıllık eğitimi bir ilencilik, gelincilik mücadele sahne getirip, Efendim, e, bir sürü vergi koydular, vergilere itiraz edenlere, vergilere itiraz ediyor değil, yasa diye değil, yarasa diye diye hücumettiler. Halbuki çok paralar, çok vergiler konuldu, bazen vergiler konuldu. Posta ve hücumetlerin belirizliği bir kenara geldi. Biz yayın yapıyoruz, yayınlar gönderiyoruz sağa sola. Kaç misle arttı mesela. Onun için Ecem zaten şeydir, e, huyudur. Efendim. Eylül e, kabul ziyaret etmeye giderken bank şerkiyatı diye isimlerdi. efendim. Efendim, birini alırken de efendim böyle bir e, numara çekti. Edersiniz efendim. efendim e, i̇şin aslı iki tane köpeğe iniyor. Bir imam aydokuların tırpan da kesmek. Ama yani bu damak desek bu damak yerer bir kiri. Köpeğin köpeği müsterih kazıma, İmam Hatip okullarının köpüğünden şey yapmak. İki, e, delik yeşil olan büçeye, taşlarını çatlamış olduğundan su kaçıran havuza efendim, yeni vergilerle yeni para toplamak. Ha biz vergi yapıyoruz, meleklere hali kötü dese olmaz. Üstü farkı, işi anlatırken diyorlar ki sekiz yıllık eğitimi yapacağız, aydın kafalı insan alıyor. Yani bütün şimdiyet eder ki mezun İmam Hatip'liler sanki karanlık kapalıymış gibi, yani hepsi hep kaydediyor. Olar Cumhuriyetin okuları olacak. Yani daha önceki dönemde ne okuydun? Yani Aşağıda ne okuydun? Yani böyle bir takım altatma celerler işi buraya götürler ama bu devam etmez, etmesin etmemesini temenni ediyoruz. Akıl ve mantık hakim olsun. Soru sonrada teşekkür ediyoruz. Beni dinlediğiniz için sizlere de Allah razı olsun diyoruz. Yemek geldiği için de tay mantığı ediyoruz. Bu devam etmez. inşallah Bir yerde patlayacak. Yani e, gerçekten öyle olacak. Hatta bunlar çok pişman ve rezil ve perişan olacak. Çünkü bir sel geliyor, bunlar senin önüne duvar yapmak zorunda. Olmaz. Yani bir Ama şeye alıştırıyorlar, arkadaşımızın dediği gibi, yani eylem yapmayı bilmeyen halkımızı eyleme alıştırıyorlar. Bir bakımda bakıma da faydalı oluyor. Şimdi bizim hacı babalar, cami cemaatleri öğrenmeye başladılar. Eylemi öğrendi mi durduramazdılar. Ben ben böyle inanıyorum, kardeşim diyecek. Birisi gelmiş bize, sahizi mehdediyordu. Benim arkadaşım vardı, bir tane böyle. ''Kes sesini, dedi. ben dedi, faizinin haram olduğuna inanıyorum, seni dinlemek istemiyorum.'' dedi. Ne yapıyorsun? Yani. Ne diyor, bir şey yok yani. ''Ben, ben Müslümanım, ben faizinin haram olduğuna inanıyorum, boşuna konuşma.'' dedi. ''Bu konuda seninle konuşmak istemiyorum.'' diyor. Adam kızarmıyor. İş icanı karşı karşıya, kızartıp özür dilerim. Yani halk, ''Ben şunu istiyorum, bunu istemiyorum.'' dediği zaman, yeminci yüzünden, yani böyle halkı baskı altında tutmak imkanı yok artık. 19. yüzyılda 17. 18. yüzyıldan bile olmamış. İmparatorluklar yıkılmış. Rusya yıkıldı. Yani final yani yaptıkları olacak şey değil. Ben hayret ediyorum. Ben yani şöyle bunu ne cür sert yapıyorsunuz diye ya, hayretle ediyorum. Yazmak yazarlarında da benim için. Yani elle El bombası almış oynayan bir çocuk gibi görüyorsunuz bunları. Çeker yani. Cahit. Bir yarı çekecekken patlatacaklar yani. Yani kişiden haberi yok. Toplumu tanımıyor. Evet. Çok güzel. <gülüyor> siyasi hayatıma mal olsa bile bu işi yapacağım diyor. Kişi öyle Bir yandan öbür gün bir anarşist Müslüman çıkacak. Ruslarda anarşist diye gidiyorlar. alıştırıyorlar, öğretiyorlar. Vuracak birkaç tane. Hayat. Siyasi hayatı değil. Nebahati hayatı bile kaldı ya. <gülüyor> o noktaya gelecek yani. Onlar anlayamıyor. Amerika'da Kennedy'yi vurdular ya. Şeyden Mısır'dan Emre Selat'ı vurdular. Yani bu kadar e, akım değil kürek gidilmez ki. Bir de hocam şey var yalnız. Yine sizin sözünüz yani bir at mevzuatını vermiştiniz işte, Peygamber Efendimiz zamanındaki atla ilgili, ben bir yerden dinliyordum, siz anlatıyordunuz, ben de öyle dinliyordum yani. İşte at, kılıç falan ilgili bir hadis açılıyordunuz yani. Şu anda diyordunuz, kılıç işte televizyondur, radyodur, özellikle de televizyondur diyordunuz yani konuşmanızda. Şimdi hocam bunların elinde hakikaten bayağı büyük bir güç var yani, medya var. Ben şahsen kendim köy kökenim derim, yani mucurun güz yurdu diye bir köyün derim. İşte toplam 100 kişanesi olan bir köy. Şimdi bu, bu insanlar hala hocam yani televizyonda falan dinlediği zaman böyle şeylere, ya acaba diyor yani hala acaba sorusu soruyor, yani adam namazı kılıyor, oruç tutuyor ama yani tradition. Türk Müslümanlığı diyelim ya yani bunlardan alacağım. Binişli değil yani. Dedeler öyle dedeler yok. Sorunlara evet. buyurmak. Alhamdülillah. Sorunlar öyle değil. Sorunlar öyle değil. Sorunlar sizi Adana'ya dövdüyor. Evet. Dedeleri, dedeleri değiştiremiyoruz zaten. Değiştirsek, bunlar hiç olmayacak. Dedeler şey bilse... Yani... Hadi... ...kendisinin haklarından haberdar değil, bilse... ...bitecek. Ben bunu bir istemiyorum ederim arkadaşım. aşağı aşağıya dese, milletvekiline sahip olamıyor. Ben milletvekilini seçeceğim, milletvekili benim isteğimle aksine iş yapacak. Milletvekiline sahip olur mu? Avrupa'da mümkün mü öyle bir şey? Seçmeninin arzusu hilafına bir iş yapacak. Hadi bakalım birazcık bir vergi koysun işçi partisi. Hemen Hemen devre bilmiyor. Adam şeyini gidiyor çünkü. Ben Fatih'im Ben istemiyorum diyor ya. Para istemiyorum. Sekiz yıllık eğitim. Hoşçakalışın. Ben vergi istemiyorum. Bitti. Hemen bilmem. Parhoş da eğitime hizmet edecekmiş, dinine hizmet edecekmiş, pişki içmekte fazilet olacakmış bile. Hadi oraya yalanacak. <Gülüyor> Hemen Şimdi onlar şöyle, muhalif grupları organize etmeye çalışıyorlar. Ne evet. yapmak istedikleri o, hiç çatışmaya götürecek budur. Ama muhalif grupların hepsini topladan bile az mı? Birilerini ezdirecekler çoluşlar. <gülüyor> Millet de aslında milli gruplar birbirlerine çatışmaya girmek de istemiyor. Girmek istesen şimdiye çökecekler. <gülüyor> Bir de diyor ki yok, sonra böyle bir da diyor <gülüyor> kimler geldi, kimler değil bu da diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Başka amaçla açtılar. Sonra amaçlarına uygun çalışmadığını gördüler, kapatmaya çalışıyorlar. Bizim şeyde talebelerimiz vardı, ilahiyatta. Açık saçık kızlar. Yani ilahiyatta ama işte, sosyetik tökenden gelmiş, bilgilerden gelmiş. Yani açık saçık kızlar. Biz onlara böyle, biraz kaşılarımız çatıp dururdu yani. Bunlardan Müslüman, Müslüman değil, İslam'ı yaşamıyorlar falan diye böyle boyalı mayalı alangirli gözlüklü, evet bilmem böyle sarakal mı deniyor, ne deniyor böyle cahşatlık ilmirler, böyle gelirler, böyle hafif yani, görürdük onları savunurlarla. Sonunda bunlar mezun olduğundan gittiler, gittikleri yani İslam savunma var. Çünkü dini ilimlerin bir özelliği var, dini ilimleri öğrenen insan, İhlası ve rüyayı da öğretiyor. Şu ihlas bunu yapıyor. Ve insanın vicdanı olup da, aklı olup da rüyayı seçmesini yapıyor. Evet. İhlası seçiyorlar. Sonra da Allah'ın mezasını yaptığı günah. Allah bunu sevmez dediği zaman babasını bıraktı. Babasının yolunun karşısına çıkıyor. Bir şeyde var böyle. Bizim başımdan geçen bazı olaylarda, abahsa çıkıp da, ya ki bu doğru bir yerde yiyelim. Konuşacağız değil mi? Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Ya, ya, ya, ya. ya. gece kazaydılar efendim. Ha? Dün gece kazaydılar o Muhammed el-Feyatın el oğluyla birlikte. Kimin? Karesi. Bu Muhammed el-Feyat. Zengin İngiliz. Evet, muaneet İngiltere'nin en zenginlerinden birisi, Mısırlı. Onun oğluyla dolaşıyordu dayana. Süper dolabı. İhtimal var evet. Skandal, skandal diye üzüleceğiz değil mi? Nasıl yapmış kadar? Şöyle efendim, gazeteciler izliyormuş bunları, fotoğraflarını falan çekmek için. Bunlar da. Gazetecilerden kaçıyorlarmış yani, 500 ee, yüzsel bir tane Mercedes'le. Sonra kaçarken falan, büyük bir tane vurmuşlar, pano mu diyelim artık, çimentodan bir panoya vurmuşlar, vuracağına araba biraz da ters dönmüş herhalde. ikisi de yani... Neler vermiş bir şey duydum. Estağfurullah. Nerede <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, evet. O. Haçlılar vardı değil mi? Bilgisayar elektronik sistemleri var ya? Evet, efendim, evet. Bunlar bilgisayar bilen kullanılıyor ya. Evet, gerçekten doğru. Matematikadan farklı olarak çanta bilgisayar veri kullanılmıyorlar. Ha, evet. Heh, hatırladım. Suçurluk kazasını. Evet. Aynı araba. Aynı araba. Aynı. Bir Fransız ekip onu şey yapmış, ayarlamış diyorlar. Hmm. Ee, bir yerden arabanın elektronik cihazlarına müdahale olabiliyormuş. Öyle Bizim burada kim böyle? Valla karşısına çıkan, efendim, kamyonu görmemesi mümkün değil. Sonra orası, o kazanın olduğu yer, uçak inecek gibi pist olarak yapılmış. Ben biliyorum efendim orayı. Çünkü üniversiteye gitmiştim ben Balıkesir'e. Onun için kamyon böyle olsa, usta bir şoför zıt yapar geçer gider. İçindeki Sedat Buzcak da diyor ki, ''Hiçbir şey yok, gayet normal gidiyorduk.'' diyor. Ee, yani bir şey fark etmiş değil. Yani silahla da bilah yapılmış değil. Yalnız elektronik şey... Metanez müdahale edilmiş, tren işlememiş ve bütün hızıyla çarpmış. Yani arabanın yer kadar gitmişti. Bu elektronik cihazla, cihazlı arabalar, o gibi şeyler de böyle olabiliyor. Bizim şimdi için bir tane trokkan diğerimiz var, yanında da bir tane Mercedes <gülüyor> bilgisayarlarını kamer eden diğerin, ya da Mercedes'in içindeki o impütürlerin İçine işte bir şeyler giriyormuş, onların dibi topları varmış, şu an aklıma gelip eden bir firma var oradan. İçine girmek, çıkmak yani hakikaten yasak. Bizim Mesela yan yan ya adamların ofisine daha bir gün gelmedik bizim orada çay, kahve, kanıda gidiyor. Bugün bizim sekreterle konuşuyorlar, bizim sekreter diyor ki ya bizim patron diyor ki yani, e, soru yapıyorlar niye Mercedes'e binmiyorlar? Öyle ya yani. hepsi Mercedes'i tamir ediyor. Adam diyor ki biz diyor hayatlık nerede sebilmeyiz hepsi kolonu molga böyle şeylere biliyorlar kompütür kompütür olmayan arabalara demiş ya niye hani işte demiş bunların kompütürleri bozulduğu zaman ya da kompütürlerin müdahale edildiği diyor. zaman araba diyorlar yani onların değiştiğiyle garptan başka kimse kurtaramaz. Tamam yani burada o Mısırlıyla kölgünü azmi etmemiştir saray. Evet bir şeyler dönmüştür diye düşünülebilir. Champions... <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor sana biraz şey течение. Зидарбагу, который. Энергировать, поищи плана, план, план, план. И за реакцию, и за, и за, и за abi ne oldu? Şurada ne? Şurada. Şurada. Yani radyolardaki konu. Şurada. Şurada. Bu olmadı. Okey. Arkadaşlar otobüslerden bir şey oldu. Ben de geleceğim. Araba hayatında şey diye ben sana bir şey söyleyebilirim. Son geliyor perché <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, oh. è Evet efendim. Nedir efendim? Orada hava alanlaşıyorsunuz. Gel gel. Tamam, bir sürü. Çalma. Adam, öyle bir beklete. Çık orada bir sürü. Nedir? Nedir? Nedir? Öyle olmuş, öyle olmuş. Öldürüm. Öldürüm. Öldürüm. 哦,這是。